''Ya Rabbi bizi bize bırakma'' diyoruz. Evet, muhterem cemaat. ''Ya Rabbi bizi bize velev göz açıp yumuncaya kadar olsa bırakma.'' Ben sohbetle arkadaşlarıma hem yazdırdım, hem de ezberleyin bu duayı dedim. Allah Resulü'nün çok kısa fakat çok önemli dualarından biri muhterem ünlüler. Ya... Allahumme la tekinni ila nefsi tarfe aynin ve la aqalla min thalik. Bak bak mümin kardeşim. Allah'ın Resulü, enbiyanın imamı, varlığın göz, bebebi, göz bebeği, kainatın sebebi hilkati, varlığımızın vesilesi olan Nebi-i Zişan böyle dua ediyor. Hem de nefsi kabzayı kudrette masum olan büyük peygamberimiz böyle dua ediyor. Allahümme la tekilni ila nefsî tarfete aynin ve la egelle min zârik. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsine bırakma diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hoca mısın? <gülüyor> ya ben de hocayım güya. ama Ama Allahü Zül Celal hıfzında kılsın ve bizi nefsimize bırakmasın Teala. <Gülüyor> o korursa, o lütfederse, o ihsan buyurursa eee eh, muhterem müslümanlar Benim Yahyalı Caşan Efendi diye bir kardeşim vardı. Allah yolunda kardeşim ekifillah'ım eh vardı. O Yahyalı meşhüdüyle değmeksin derdi. Muhterem müminler, eğer Mevla bizi hıfs-ı emanında kılarsa değmeksin altı buçuk milyar bir araya gelse kılımıza zarar veremez ama elimizi bıraktı mı ne'unzu billah sümme ne'unzu billah sümme ne'unzu billah Ya evet sadrini bir kimsenin Cenab-ı Hak İslam'a şerh ederse açarsa o kimse bir nur üzerinedir Peygamberi Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerine Sahabe sordular: Ya Aşüllallah, keyfe inşirahu sadir, sadirin nasıl olur ya Aşüllallah? Peygamber Efendimiz kısa olarak cevap verdiler: İda dehale nurul kalbe inşara var fesha. İslamın nuru bir kalbe girdi mi genişler, genişler ve genişler Muhterem müslümanlar. Hatta Rabbisinden bir nur, nur üzerine dedim ya Müslümanlar, şunu da söylüyorum latife olarak ne zaman o kalbe nazar etseniz artık Allah var. Ya ya 24 saatın 24'ün de o kalbe hangi an ve dakika ve nefeste nazar etseniz, çünkü Cenab-ı Halik'i söylediler Mağvesi ani arzı ve ve vesi ani kalbi beni ne semalar, ne arz, ne kainat, ne ejram, ne varlık ihata edemez ancak mümini kamil kulumun kalbi beni kuşatır diyor ya ya ya müterem hafız hafızı Müzliyinin tergi terhib bir terhibinden de bir misal vereceğim bakınız hadis kitabı ya Musa, ben rahatsızlandım da benim iademde bulunmadın. Cenab-ı Hak Musa Kelimullah'a böyle diyor. Ya Musa, ben rahatsızlandım da benim iademde bulunmadın. Hatırımı sormadın. Ami tabirle ziyaretime gelmedin ya Musa. Sağlara gidilirse ziyaret denir. Hastaya gidildiğinde iade-i ziyaret, iade denilir muhterem Müslümanlar. Bu da ilmidir, bilinirse iyi olur felan hastamızın iadesine gideceğiz yani sağlığında o bize gelirdi biz de rahatsızlığında onun gidip hal soracağız manasına muhterem Müslümanlar Cenab-ı Musa aleyhisselam Fesübhanallah Ya Rabbi sen böyle noksan sıfatlardan münezzehsin alemlerin Rabbi varlığın halikısın rahatsızlık ve hastalık tabirini anlayamadım Allah'ım <gülüyor> Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ya Musa, dikkat buyurunuz Müslümanlar, ya Musa falan mahallede, falan beldede, falan yerde benim dostlarımdan, veli kullarından biri rahatsızlandı Hı? benim sevgililerim, dostlarım, veli kullarından biri rahatsızlandı onu ziyaret aynen beni ziyarettir Hele bir iyi bak hele onun kalbinde ben varım bu. Muhterem Müslümanlar. Gerçi ben latifeyi çoğaltıyorum, mozulu kalıyor ama. Hacı ve üstadımızın bir latifesini her vesileyle büyükleri anlıyorum biliyorsunuz. Hocalarımı hiç unutmak istemiyorum. Çünkü şu neşemizi onlara borçluyuz Müslümanlar. Aziz kardeşlerim, hani geliyorum, kürsüye çıkıyorum, sohbet ediyoruz, ruhen sarmaş dolaş oluyoruz ya, şu neşemizi üstadlarıma borsuyum. Cenab-ı kabirlerini firdevs cenneti kılsın inşallah. Evet. Hacı ve İsa'da üstadımız devamlı naklederdi ve ben bu misalini üstadın, camu-ı evliya diye yusuf Nebhani'nin iki ciltlik bir eseri var, orada gördüm büyüklerden velilerden Şeyh Hasani Utase diye Ehlibeyt'ten Peygamber Efendimizin sülalesinden bir zat. Hasani Utase Hazretleri. Rabbimin şefaatine mazhar kılsın. Peygamberimiz Şerif Efendimizi çok rüyada görülmüş. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, tabii bu lütuf, bu nimetler sevgiden geliyor. Hani Şimdi hepimizin içinde bir şey var, bir cıkırtı var değil mi? Yine Hoca Efendi'nin tabiri bu. Hepimizin içinde bir cıkırtı var. Ah Resulullah'ı ben de bir görsem. Efendim? Şöyle bir eşiğine dudak koyup, ayak izlerine yanaklarımı basıp, cemalini doya doya bir seyretsem. Ha? Muhterem Müslümanlar, ya kubbarı payeğe almam cihanı ya Resulallah değişmem bu heft asmanı ya Resulallah diyerek dolu gibi yağan şakır şakır dolular gibi gözyaşları ile Peygamber Efendimizin önünde böyle bir arz şükran eylesem hepimizin gayesi değil mi muhteremimizler ya Aa. Burada şöyle bir müjdem de var. Bir kimse Peygamber Efendimiz'i rüyada görmeye devam ederse açıktan da görürmüş. Böyle bir müjde de var. İstidadı yükseldikçe gönül gözü açılır. Gönül gözü açılınca da Peygamber Efendimiz'i isterse Peygamber Efendimiz açıktan görürmüş. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Mesela bizim Büyük hadimimiz muhterem müminler Hadim'de metfun olan Berika sahibi Ebu Sa'id Muhammedi Hadimi Hazretlerinin Ben 952'lerde Bazı kaza ve vilayetlerde vaaz etmek için vazifeli çıkmıştım diyanetten vazifeli olarak Hadim'de de üç gün vaaz ettim O zaman hadim mühdisi Ahmet Efendi Ebu Sa'id Muhammedi Hadimi Hazretlerinin torunlarından bana Hadimi Hazretlerinin el yazması Murakabat risalini, risalesini gösterdi. Büyük Hadimi'nin el yazması Murakabat risalesi. Oradan da bir latife nakledeyim size bakınız muhterem müslümanlar. Yüce Rabbimiz bizlere kerem buyursun. Resulü Zihn'un iltifatından bizi mahrum etmesin inşallahü teala. Bir gün diyor, Secademin üzerinde yedim. Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem hazretlerine doğru kıbleye doğru bir kapı açıldı önümden diyor Gözü yumulu, mürakebe halinde hadimi kendisi bizzat el yazması böyle naklediyor Göz açıp yumuncaya kadar Peygamber Efendimizin önündeyim diyor Orada o pirinç parmakcaklar var ya altın kaplama pirinç parmakcaklar muacehe Muhammedi diyoruz Peygamber Efendimizin önündeyim hemen diyor. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Nebiye Allah. Es salatu ve selamu aleyke ya Halilallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Başladım diyor salat selama. Manialar açıldı. Peygamber İzleyişan sallallahu aleyhi ve sellem açıktan görüyorum diyor. Ya Resulallah. Sa torun olmanın layıkını bilemedim. Gereken hizmeti veremedim dedim diyor. Boynum büyük, gözümün yaşıyla Ahfadu Peygamberi Nesli Ahmedî'dendir kendisi. Mahşer'de onların sancağı altında, Levâ'ül Hamd'ın altında Rabbimiz bizi haşretsin inşallah. <Gülüyor> Ve diyor boynumu büktüm böyle. Hani kölenin efendisine karşı tavrı nasıl olursa Ondan bin kat daha edep libasını giymiş şekilde Resulullah'ın karşısında edeple siz bilirsiniz ya Resulullah dercesine Peygamber Efendimiz buyurdular ki torunluk vazifeni bir hakkın eda ettin elim din ve şeriatımıza hizmet ettin dedi sırtımı sıvazladı Peygamber Efendimiz diyor. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar Öyle zannederim ki, Yüce Rabbimiz Kerem buyursun inşallah, dünyadaki mevcut altın ve gümüş madenlerine, elmas ve yakut ve mercanlara sahip olsak, Resulullah'ın o bir anlık latifesine değmez vallahi. Onun için kılına kainatı değişmem diyor Osmanlı şairi. Ya deyiş yine heft asumanı ya Resulallah. Muhterem mümküler, gelmiş olayım. Hadi pek fazla da işi dağıtmayayım. Evet, bir kimse, bir kimse Cenab-ı halık Zülcelal'in lütfü ile sadrini İslam'a açar da, Cenab-ı Halık-ı Zülcelal'in lütuf ve hidayetine nail ve mazhar olur ise eğer, o Rabbisinden bir nur üzerinedir muhterem mümkler Cenab-ı Hak Celle Hazretleri bize o nuru lütfederse Peygamber Efendimiz buyuruyor sadir genişler ve iç aleminde büyük bir manevi surur ve nur meydana gelir fe ma alametüha ya Resulallah Peygamber Efendimiz'e sordular alameti nedir ya Resulallah diye Peygamber Efendimiz buyurdular el inabetu ile dikkat buyuruyor Müslümanlar karşıma geldiğinizde sokakta soracağım sonra imtihan edeceğim. Şerhi sadr'in görüntüsü alameti neymiş bakınız. El inabetu ila daril hulut ve tecafi min daril gurur ve istidadu lil maut Üç şey sadr'in inşirahının dışarıdan görüntüsüymüş. Kalpte nur olduğunun alametiymiş. Yani hocam demek benim kalbimde nur var, benim gönlüm İslam'a karşı açılmıştır diyenden bu üç şeyi isteyeceğiz öyle mi? E öyle Müslümanlar, Konyalılar. Her davanın şahidi olur. Hani Zeyd İbni Haris Hazretleri size ben derslerde çok naklettim. Keyfi asbahta ya Zeyd sordu ya. Nasıl sabahladın ya Zeyd soruyor asbaht müminen, mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Ey müminliğin alameti ne diye soruyor. Onu bir başka derste tekrar naklederim inşallah. Şu kalmasın. Muhterem müminler, bir müminin sadri, yani şöyle önümdeki kardeşlerimden başlıyorum, hocanız da dahil. İslam'a karşı sadrimiz şerh edilmişse, şu üç şeyin bizde olması lazım. Bir, ahirete tam ve büyük bir meyil. Ahirete tam ve büyük bir meyil. Ya, ya, ya. Muhterem Müslümanlar, yani bakıldığı zaman o kimse yürümesinde, durmasında, yemesinde, içmesinde, ahzu itasında, alışverişinde, adab-ı ve ihvanına karşı olan durum ve tutumunda, sohbetinde, halinde ahireti daima nasbu ayneyi tabir ediliyor ona. İki kaşının arasına oturtmuş daima ölçüsü o güne göre. Hani bir an gaflet etse orada meydana çıkacak. Bir kelime yanlış söylese orada meydana çıkacak. Bir adım gaflete doğru atsa orada meydana çıkacak. Muhterem Müslümanlar, zabıt varakaları o kadar ciddi ki. Hey Mevlam hey. <gülüyor> Muhterem ünlüler bir aralık 12 Eylül'den sonra beni çağırdılar da şöyle elimin izini aldılar, parmak izlerimi aldılar. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Oradaki arkadaşa öyle dedim. Bakın ben hayatımın her saniye ve dakikasının hesabını vermeye hazırım dedim. Siz de mahşerde bu yaptığınızın hesabını Allah'a vermeye hazır musunuz dedim. 49 senedir kürsüdeyim. Hem de Hollanda'dan tutunuz Kabe'nin karşısına ve Türkiye'mizin üçlüsünde. Evet. Seneler ve seneler. Hatta muhterem Müslümanlar, isterseniz şöyle bir şakamı da söyleyeyim size bakınız. Hani ben eski hocalarımız çok bilasa Mevlüt Efendi, Dülgezade Mevlüt Efendi Hoca de çok şaka yapardı. Latife yapar. Bazen de cemaatı, yaş itibarlı içinizde bilenler var. Bayağı şakıl şakıl güldürürdü bazen cemaatı. Ben size pek fazla öyle şakada yapmayacağım ama yaşadığım bir latifeyi söyleyeceğim. kart, muhterem Müslümanlar. Mercedes fabrikasında çalışan kardeşlerim, Almanya'da. Konferans tertip etmişler. Onların böyle büyük bir kapalı yerleri var. Hocam dediler hem namaz kılıyoruz hem de konferansla konuşman konuşma orada olsun. Peki dedim. O muhitte de yine tabii bizden giden Türkiye'den giden ırkçılar, turancılar filanlar falanlar çeşitli böyle tuhaf tuhaf şeylere mensup olan kişiler muhterem Müslümanlar. Şöyle bir kürsüye çıktım baktım. Kapıdan girenleri de evvelen bir hafta şöyle seyrediyorum. Hep kulakları böyle dik dik muhterem ünlüler. Şöyle kulakları. Evet efendim. Kapıdan girerken de böyle hepsi böyle giriyorlar. Hani biz de varız dünyada dercesine. Muhterem Müslümanlar. Latife yapacağım dedim ya artık size. Güldüreceğim sizi biraz. Muhterem Müslümanlar. Kürsüye çıktım. Baktım cemaatin çoğu öyle görünüyor hep gençler. Şuralarına bir şeyler de böyle takmışlar boyunlarına filan. Hani biz deniz filan dercesine. Notumu şöyle bir koydum muhterem Sallu ala Resulina Muhammed deyip Sevgi, uhuvvet, merhamet, kardeşlik Verdim veriştirdim muhterem İslam'da, İslam'da sevişmenin, İslam'da kardeş olmanın İslam'da dost olmanın, İslam'da ilk karşı tamamlayıcı olmanın Merhametin, şefkatin, acıma hissinin nesi varsa o gün gönül kâsemde ne varsa hepsini böyle yağdırdım adeta cemaat üzerine Muhterem Müslümanlar bazen şöyle derim de cemaat gülerler şöyle bir 10-12 dakika kadar konuştum baktım o kulakları dik dik duranların kulakları şöyle biraz aşağıya indi Muhterem Müslümanlar yarım saat kadar vardı konuşma hani gözleri bakışı biraz tuhaftı ya Muhterem böyle bir baygın baygın bakmaya başladılar konuşma bir saate vardı ey vallahi Konyalılar hepsinin sanki gözleri yaşta doluydu göz pınarları yaşla dolu konuşma bitti hey yüce Allah'ım hey orada ne kadar mesela bin kişi varsa sanki bir vücut haline gelmek suretiyle kalplerdeki o vahşet kalplerdeki o tuhaf niyetler gözlerdeki o tuhaf bakışlar yakın melekutiyet haline Yumşamaya ve sevgiye döndü Hani kapıdan girerken böyle girenler Kapıdan çıkarken baktım Hep böyle birbirine koyunların Böyle birbirine sürtünerek çıktıkları gibi Birbirine zarar vermeden Tatlı tatlı çıkışıyorlar baktım Yahu Müslümanlar Yaşadığımız müddetle bizim işimiz bu oldu yani 70 milyonu eğer imkanı olsa da peyikten seslenecek olsak bir buçuk milyarı bir halatın lifleri gibi kaynaştırmak. Oldu mu Müslümanlar? Niye? İslam'da tefrika yok. İslam'da sen şu parti denesin ben şu parti deneyim. Kavukalar, gürültüler, nizalar, cinayetler, şakavetler hatta son zamanda Ekranları seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz, radyoları dinliyorsunuz, bombalar atılıyor, kurşunlanıyor, yuvalar yıkılıyor, öldürüp katlediliyor insanlar. Zerre kadar, zerre kadar bu memleketin evladının bir kesiminde yekdiğerine karşı merhamet diye bir şey kalmamış gönüllere Allah sevgisini koyacaksın gönüllere iman aşısını yapacaksın kalplere Mevla'nın haşyetini duygusunu ahiret hissini maya tutturacaksın herkes sonuçta Allah'ın huzuruna varacağını güzel güzel inanıp iman edecek sonra Müslümanlar inanın böyle bakınız ben öyle inanıyorum Aylar, yıllar, asırlar geçecek de hapishaneye giden bir tek fert bulamayacaksınız. Çünkü bu beldede de İslam var diyoruz. Ya Kıymetli kardeşlerim, ben size geçen sene söyledim. Takvim yaprağının arkasında bir tarihçiden almış. Takvimi düzenleyen arkadaşımız orada diyor ki bir Fransız alibin bir Fransız alimi, 14 sene Osmanlı'nın İstanbul'unda kaldım diyor. Müminler, Rabbimin huzurunda ben cevap vereceğim, mesulüm anlattığımdan. Takvimin arkasındaki yazı şu, bir Fransız alimi, 14 sene İstanbul'da kalmış, Osmanlı'nın İstanbul'unda 5 tane şakavet, 14 senede 5 tane şakavet hadisesi olmuş onlarda rum ve yunandı diyor. Onlarda yun ve rum ve yunandı. O günün adliyesinde cezalarını çektiler, gittiler diyor. 15 senede hiçbir müslüman İstanbul'da bir müslümanın tırnağını da hissetmemiş. Ha hocam, hani sen söylüyorsun ya, caddelerinden gül kokusu gelen bir Türkiye diye ey vallahi istediğim bu işte Müslümanlar hapishaneleri boş mahkemeleri rahat tutuk evlerinde bir tek suçlu yok hatta hatırlayacaksınız Müslümanlar geçen sene bunu anlattığımda da şöyle de dedim peki hocam ama polislerimiz ne yapacaklar trafiğe sağdan git sağdan git diye verecekler ve selam muhterem Müslümanlar sen gel bir benim peygamberimle kucaklaş da medeniyet nasıl, ukullet nasıl, kardeşlik nasıl, vatandaşlık nasıl, sevgi nasıl, merhamet nasıl, acıma hissi nasıl o vakit göreceksin mümin kardeşim Ya Rabbi bize gerçek Müslüman olma lütfunu esirgeme Allah'a Muhterem müminler hani bir kimsenin kalbinde nur meydana gelir İslam ile inşrah olduğunda genişler dedik ya dışarıdan görüşü nedir ya Rasulullah diye sorduk. Peygamber Efendimiz buyurdular ki Darul Hulud olan ahiretin şartlarına kendisini hazırlamak, ahiret inancıyla yaşamak. Ahiret var, Mahkemeyi Kübra var, Allah'ın huzuru var. Tamam mı muhteremimiler? Ya ya. böyle olunca benim eski tabirim mesela bir mümin kardeşim şurada saatini köşede düşürüyor cep saatini on sene oradan saati alan olmuyor vallahi benim hayalimdeki İslam milleti böyle mutlaka yolda giderlerken bir şey yere düşürmüş bir Müslüman biri diğerine şunu alıver diyor eline alınca sahibini bulda ver diyor <gülüyor> ya Sahibini burada verdiğince eline alın alan da böyle kalıyor. Yani ne o biri alıp da onu cebine koymak istiyor ne de alıp vermek isteyen bu defa elinde o emanetle kalıyor. İki müminin hali bu muhterem müminler. Velev ki, velev ki bu basit bir şey bile olsa bir mümin kardeşinin zerre kadar hakkına tecavüz İslam'da yok muhterem Müslümanlar. Hep ihsan var. Kıymetli kardeşlerim İkinci alameti neymiş? Sadrinde nur olan diye kimseyi tanıyacağımız biri ahiretli. İkinci alameti ve tecafü andaril gurur. <gülüyor> Bu dünyanın gurur ve zinetinden uzaklaşmak. <gülüyor> muhterem Müslümanlar. Hani takma takıştırma çalımdan uzak kalmak. Samimi bir mümin. Muterem mümlab. Hani şöyle. Sîmâhum fi vücûhihim min eteri sücûd var ya secdeye kapanışları alınlarında iz yapmıştır Allah böyle buyuruyor secdeye kapanışları alınlarında iz yapmıştır simalarında secde izinden onlar belli olurlar diyor Kur'an-ı Kerim kıymetli müminler yüce Rabbimiz inşallah bize de onu lütfetsin ya. Yani dünyalık olarak birisi istese sırtımızdan cübbemizi, başımızdan efendim sarığımızı, cebimizden neyimiz varsa harçlığımızı Allah yolunda verecek kadar dünya babında cumhet olmamızı Mevlamız mukadder kılsın inşallah. O müminin hani dünya gururundan, dünya zinetinden uzaklaşacak dedik ya tarafından baksanız ihlas dökülüyor adeta. Ne malıyla mağrur <gülüyor> ne servet ve dünyalığıyla <gülüyor> efendim Allah korusun varlık içerisinde ne makamından dolayı gurura gidiyor ne de kimseyi aşağı görüyor. Yani dünyanın dünyanın her şeyinin fani olduğunu biliyor ve ona göre Muhterem Müslümanlar ya.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 muhtarlarım Müslümanlar. ya Rabbimizin şefaatlerine mazhar kalsın inşallah ortada. Mer o dev fetihten cebine bir senet bile koymamış. Konyalılar duyuyor musunuz benim sesimi duyuluyor buralara? İstanbul'un fetihinden belki sonra lazım olur diye cebine bir çek veya senet dahi koymamış. Devlet hazinesinden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 Üniversitesinin rektörüne yazayım da, beni talebe kaydetsinler, orada medreseden bari bir hücre ayırsınlar revaklardan, diyor. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yazıyorlar imza ediyor, rektör efendiye gönderiyor. Fatih'i de, üniversiteyi de, revakları da yaptıran kendisi!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 duyuyor musunuz aziz Konyalılar ben Osmanlı nesliyim Fatihlerin nesliyim tamam mı <gülüyor> muhterem müminler yani bir kişinin dünyalık cıcaya şaşaya zinete artık o imanın büyük neşesiyle Peygamber-i Zişan Efendimiz'den bir hanım kızını gönderiyor veya cariyesini gönderiyor. Resulullah'ın üzerinden bir elbisesini istiyorum diyor. Bakın müminler Allah'ımız şahit ki bunu Allah Resulü sahabeleri ve selef yaşamışlardır bunlar mübalağa değil. Kuzum. Ben size olanı olduğu gibi naklediyorum. Hanımcaz geliyor ya Resulullah benim şöyle bir hanımım var yaşlı bir hanım sizden Resulullah ne olur bana bir entaresini versin diye, üzerine giydiği bir entarisini versin diye rica etti. Kızım diyor, yedeğim yok diyor, ikinci birini bulursam ona göndereyim diyor. Kim bu adam muhtemelen Müslümanlar? Bütün varlığın kendi şerefine yaratıldığı Hazreti Muhammed. Dünyada ne varsa onun şerefine hep Hani Necip Fazıl kitabı var ya O ki o yüzden varız diye Gençler okuyun yavrular O ki o yüzden varız O öyle peygamberi ki O var diye alem ve kainat var O var diye iman ve aşk ve Kur'an var O var diye biz varız Kapıca yamii var bu telemmüller Ya Ya Hani diyor ya şair, bu da latifeli bir söz. Gül gülerek geldi güle, gülleri güldürdü o gül. Gül güler miydi güle, gelmeseydi gülzara o gül. Eğer aleme o gül gülerek gelmeseydi, onun tebessümü olmasaydı bu alemin üzerine, acaba bir tek bülbül, namı ve ile dalları, gülleri süsler miydi diyor, Güller açar mıydı acaba? her şey onun şerefine öyle olduğu halde öyle olduğu halde muhterem müminler peygamber efendimiz üzerimdeki entarimden başka yok evladım diyor eğer birini Allah lütfedersek veririm diyor kıymetli kardeşlerim eve gidiyor o cariye hanımına olduğu gibi durumu söylüyor hanımı haber gönderiyor. Resulullah'tan rica ediyorum Şarşı'dan alıp da vereceği entariyi değil vücudu mes'udu mübarekine dokunanı istiyorum. Kefen yapacağım Rabbim beni yakmasın diye diyor. <Gülüyor> muhterem müminler. Peygamber Ezişen çünkü muhterem müminler Peygamber Efendimiz'in mübarek elleriyle sıvazladığı vücudu vücuduna değdiği yeri kişiyi cehennem ateşi yakmıyor. Ya amcası Ebu Talip 8 yaşından 50 yaşına kadar Peygamber Efendimize hizmet etti. Ama inanmak nasip olmayınca Peygamber Efendimiz tabii zorlayamıyor. La ikraha fi'd-din. Katbeyne'r rusdü mine'l gay. Bak mümin kardeşim. Dinde zorlama yoktur. Çünkü hakla hikatla batıl birbirinden ayrılmıştır artık. Yani İslam'da müminler, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, la ikrahe fi'd din. Katbeyne'r rusdü mine'l Güneşin kuşluk vaktindeki açıklığı gibi ''Hakla batıl, İslamla küfür, imanla inkar artık ayrılmıştır, dinde zorlama yoktur.'' diyor Cenab-ı Hak Kur'an'ın da. Bilal Aleyh, ya Müslüman ol kurtul kuzum işte. Tamam mı efendim? Müslüman ol kurtul ve 49 senedir ve benden evvel de Resulullah'a kadar bütün alimlerin hocalarımız ve söylediği bu. Müslüman ol kurtul. Evet. Yani şunu ifade ediyoruz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin muhterem müminler gönlünde öyle bir zenginlik vardı ki ikinci bir entarim olduğunda vereceğim diyor. Bunu arz ediyorum Müslümanlar ve beyninize çelik çivi ile perçinliyorum. Hanımcaz alıp da vereceğini değil Resulullah'ın giydiğini istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz'e tekrar böyle cariyesini gönderince Allah'ın Resulü vücudundan entarisini çıkarıyor, veriyor. Buyurun diyor. Ve o gün mihraba geçemiyor. Peygamber Efendimiz o gün mihraba geçemiyor. İkinci bir entariyi sahabeden bir mümin duruma vakıf olup da getirinceye kadar mihraba geçemiyor. Estaizu billah. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلٰى اُنُقِكَ وَلَا تَبْسُتْهَا كُلَّ الْبَصْتِ فَتَغُوْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Haydi cellesi bunun üzerine nazil oluyor muhterem Müslümanlar. Ya Muhammed! Elini boynuna böyle bağlayan cimrilerden olmazsın zaten. Fakat sırtındaki elbiseyi de verip de mihraptan kalacak kadar da soyunup dökünüverme çünkü mihraba geçemiyorsun ikisinin arasında böyle bir vasat yol evet muhterem bimler, bu peygamber efendimize hitap ama ümmeti muhammed için aynı zamanda nasihattır muhterem müslümanlar öyle olunca da gönlüne meluliyet geliyor böyle tahassül içerisinde mihraba geçemedim diye hüzrende kaldın ya muhammed muhterem bimler, ahiretlik <gülüyor> Allah'ımız bizleri affetsin inşallah Amin insanım diyenin görüntüsü bu Hazreti Ömer'in cübbesinde yedi yerinde yama var tamam mı muhteremim ile. ya Sıddık-ı Ekber Peygamber Efendimiz yaşayan ölü görmek isteyen Ebu Bekri görsün diyor canlı cenaze altı günde bir iftar ederdi altı günde bir iftar ederdi ya ve Müslümanlar Kapı Camii'nin cemaati bunu her söyleyişimde zerrelerime kadar haşyet doluyorum Rabbim şahit. İman böyle olacak. Peygamber Efendimiz'e Miraç hadisesinde Ebu Cehil kapılarına gidip gittiği zaman verdiği cevap belli sonra onu anlatırım. Allah Resulüne dönünce böyle diyor. Ya Resulallah Vallahi gözüme değil size inanırım buyuruyorlar. Asır 20. asır değil 120. asır 120. asır olsa imanın gerçek görüntüsü Sıddık-ı Ekber'in dilinde öyle lafa, söze tehdide, hakarete lafa, falan felana, fel, zindana kılınca, falan hayır, hayır Allah Resulü'ne devamlı ifademiz bu Ya Resulallah gözümüze değil sana inanırız ve Binlerle alem, kainatta yaşayan insanlar şahit olsun, biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz, ona inanıyoruz, onun getirdiklerine inanıyoruz, Kur'an-ı Hakimi bağrımıza basıyoruz ve muhterem Müslümanlar, vallahi samimiyim, en doğruyu seçiyoruz, en güzeli seçiyoruz, en yüksek anlayışı seçiyoruz Değil, medeni masiyet ve haram değil. İnsanca ve müminle yaşamanın en medeni zirvesini seçiyoruz. Kardeşlik ve uhuvvette en ileriye doğru gözümüzü dikmişiz ve memleketimizin her halükarda cennet vatan olmasını Mevlamızdan niyaz ediyoruz. İnşallah evet. ve muhterem Müslümanlar kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyen Akif'le her dersimde kucaklaşıyorum. Cenab-ı Halık-ı Zülcelal bu vatanda bu mümin kardeşlerime gözyaşı döktürmesin, hasret ve et çektirmesin, Cenab-ı Hak belalar ve musibetlerden muhafaza buyursun, hele hele düşman istilasından cennet vatanımızı korusun ve mahfuz kısın inşallah. Teala. Muhterem mümin kardeşlerim, şu Kapı Camii'nin tamirini gördünüz. Evet, her taraf, her taraf ama gördüğünüz her şey indirildi. Sonra tekrar her şey ama iğneden ipliğe, A'dan Z'ye her şey yeniden yapıldı. Ben tamir anında da geldim, bir şeyler verdim ama şimdi Hafız Hayrettin kardeşimiz tamiriyle ilgilenen kardeşlerimiz. Hocam tabi açığımız var camimize cemaatimizin biraz yardımını rica ediyoruz dediler. Onlar öyle dediler ama ben çok yardımımızı istiyorum inşallah. Mevla lütfederse ben bir on milyon seccaden üzerine konmak üzere veriyorum. Mevlamız ağzımızı çoğaz saysın. İnşallah hani ben eskiden de söylerken cemaat-ı Müslümin cüzdanı silkeceksiniz ha derim ya İnşallah kapıdan çıkarken cüzdanları silkeceğiz. Muhterem müminler, bak lütfen inşallah. Haydar da ben de cüzdanı silecekeyim diyor Türsin'in önünde. Evet. Tamam. Allah'ımız Celle Celalü Hazretleri kerem buyursun. İnşallah tamiratı yapan kardeşlerimizin yüzünü güldürelim. Şu cennet gibi camimize Mevla keder göstermesin. Sabahı haşla kadar Mevla içini dolu kılsın. İnşallahutaala ve muhterem müminler Ölüme hazırlığı bizim için kolay getirsin inşallah. Hani gönlü nurla dolan İslami inşraha mazhar olanların dış görüntüsü dedik ya ikisini söyledim. Üçüncüsü de söyle vereyim bir kelimeyle dersimizi öyle kapatayım. Üçüncüsü olarak Peygamber Efendimiz Allahlık olan ebedi saadete namzet olan kulun üçüncü görüntüsü <gülüyor> Ölüm gelmezden evvel Azrail'e hazır olmak. Azrail kapıya geldi mi? Ehlen ve sehlen ya melekel mevt. Emanetim hazır deyip şehadetlerle ölüm meleğine Azrail'e teslim olacak ve o güne hazır olacak okul diyor. Sadrinde inşira İslam'ın nuru üzere olan kulların görüntüsü buymuş. Mevla bizi cidden iman neşesinde zirveleşen sevgili kulları zümresine ilhak eylesin inşallah.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 Batılı batıl bir lük batıldan İçinab zümreyi salihine mevla cündemize İlhak buyursun Amin. Şeriatı garra Ahmediyeyi, ahmediye-i Muhammediye ve itibalarımızı Yevmen feyevma Müzdad eylesin Amin. Bize Bütün ümmeti Muhammed'e Bir buçuk milyar inanmış insana Kalanlarına da Rabbimiz tevfikini lütfetsin inşallah öyle dua ediyorum Cennetiyle, nimetiyle Devletiyle Khususuyla aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil aleminel fatih.